Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Her sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. Beni Ayşegül Tözeren. Efendim 7 Ocak 2022, 2022 yılının ilk programı değil mi? Evet bu yeni programda herkese yeni yıllar, iyi yıllar dileyerek başlayalım. Sağlıklı yıllar dileyelim. 2022 biraz daha telassız ve sağlıklı geçsin dileklerimizle programı açalım. Ve bu programı, yılın ilk programını uzaklardan bir konukla açacağız. Sağolsun bizi kırmadı sevgili Derin. E, ve e, sabahın köründe Kaliforniya'dan bize bağlandı. E, kendisini uyandırdık. E, Doktor Derin Alat'la beraberiz. Ayşegül başka bir şey diyecek misin Derin'le ilgili? E, derin e, benim bildiğim kadarıyla e, acil serviste hizmet veriyor. E, bu da önemli bir detay diye düşünüyorum. Evet Santa Barbara yakınlarında Kaliforniya'da. Evet katılıyor ve Derin'le biz e, arşivlere baktık Derin'de bulmuş 18 Aralık 2022'de böyle aşıların ilk konuşulduğu günlerde e, bir program yapmıştık ama e, aradan bir yıl işte bir yıl 15 gün falan geçti e, şimdi neler olup bitiyor Amerika Birleşik Devletleri'nde e, özellikle Derin'in çalıştığı Kaliforniya bölgesinde bunları konuşacağız hoş geldin Derin sağ ol tekrar bize bağlayın. merhabalar hoş bulduk çok teşekkürler Şimdi Ayşegül nereden başlayalım? Bir, bir baktım özür dilerim. 7 Ocak itibariyle dünyada 300 milyonu geçti olgu sayısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sabah itibariyle 58,5 milyon kadardı. Yaşamını yitirenler dünyada küresel boyutta 5,5 ,5 milyondan fazla ölen insan var. Amerika'da da bu sayı 833.988 gibi Donald Trump pek böyle demiyordu. 60 binlerde evet. kalır diyordu ama. Ne, ama geliyor galiba. Neyse bunları sonra konuşuruz. Hadi şimdi konuda dönelim. <gülüyor> <gülüyor> evet Ayşegül, sana bırak. E, tabii bizim ilk sorumuz Amerika'da durumlar ne? Çünkü bizde biraz daha dengeli gidiyordu Türkiye'de ama düne kadar dün 2 bin arttı yaklaşık. 10 bin 10 bin artmaya başladı yeni varyantla birlikte. Amerika'da durum ne? Yani Amerika ile ilgili çok soru soracağız da bir hani genel olarak bir giriş e, cümleleri alalım istiyoruz. Tabii ki tabii ki. Ee, bahsettiğimiz gibi yaklaşık bir sene 15 gün önce katılmıştım programa. Bu son bir sene içinde aslında dört büyük fazdan geçtik diyebilirim Amerika'da. Birincisi 2021'in Ocak ayı aslında bizdeki en çok ölümün, en çok bakaların görüldüğü aydı. O yani hem hastanelerde hem halk arasında hem toplumda çok çok zor olan bir aydı. Ama ocağın sonunda biraz bir umut vardı. Çünkü o zamanlar özellikle 65 yaş üstü insanlarda aşılar başladı. Ondan sonra işte kronik hastalığı olan insanlarda yüksek risk iş gruplarında ve daha sonra genel uh, halk arasında aşılanma oldu işte Ocakla Mart Nisan Mayıs arası. Yaz aylarında bir normalleşme gibi bir süreç vardı aslında ve tabii ki bu fazlardan daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Yaz aylarında bir uh, normalleşme gibi bir şey vardı İşte CDC'nin direktörü açık havalarda maskelerinizi çıkartabilirsiniz işte tekrardan açık hava konserlerine gidersiniz filan gibi şeyler söyledi. Ondan sonra yaz aylarının sonu, sonbahar ve özellikle bu son iki 3 hafta içinde büyük bir vaka patlaması oldu yeniden. Tabii ki şu an Amerika'daki vakaların yüzde 95'i omikron ve özellikle bu son haftada yanılmıyorsam Salı veya Çarşamba günü Amerika'da genelinde 1 milyon vaka vardı bir günde ve yani bu inanılmaz ve daha önceden hiçbir zaman görülmemiş bir rakam. O yüzden yani geçen 2021'in kış ayları dediğim gibi çok zor geçti. Bir normalleşme süreci vardı ve yeniden pandeminin en kötü bölümüne girdik diyebilirim açıkçası. Bu Christmas tatili ve yeni yıl tatili işte bir süre bir hafta on gün nesi insanlar daha az çalıştılar ama daha çok tatil yerlerine ya da aileleri, dostlarıyla arkadaşlarıyla hmm. beraber oldular. Bunun dönüşüyle beraber bu Ocak 'nin ilk haftası yani bugünden ya da pazar sünneti itibaren bir olgu artışı görülebilir tekrardan bir ivmede çıkabilir değil mi? Bekliyoruz. Evet. Böyle şey. Evet tabii ki bekliyoruz aslında evet. ve yani ülke genelinde bunu görmeye başladık bizim görevimizde daha başlamadı aslında biz pandeminin en kötü aylarında açıkçası ikiz Hasta kapasiteli hastanemizde bir aralar 300 tane hastamız vardı. Böyle ek odalar filan bulmaya çalışıyorduk. Bizim yoğun bakım ünitemiz 20 hasta kapasiteli. Bir aralar 45 tane soğunum cihazına bağlı hastamız vardı. Bu aşağı yukarı bir sene önce. Şimdilik en azından bu yüksek artışları görmüyoruz. Şu anda galiba yoğun bakım ünitemizde... 10 tane filan Covid hastası var ve hastane genelinde 26 var. Ama ayakta tedavi ettiğimiz hastaların sayısı çok çok çok yüksek. Ee, yani mesela geçen gün bizim aile hekimliği kliniğimizde galiba 22 tane kişi sade, yani sadece bizim aile hekimliği kliniğimizde 22 tane tanı konulmuş ki biz nispeten daha küçük bir şehiriz Santa Barbara'nın kuzey kuzeyinde daha küçük bir şehiriz. Evet mikronun çok hızlı yayıldığı bütün dünyada e, biliniyor görülüyor e, kayıtlar epidemiolojik veriler bunu gösteriyor ama yo hastaneler ve yoğun bakımlarda e, senin de belirttiğin gibi büyük yığılmalar yok sanki e, bu bir süre mi alacak yoksa e, hep böyle mi gelecek herhalde bize zaman gösterecek değil mi? Evet, maalesef bize zaman gösterecek. Yani tabii hepimiz biraz bir umutla diyeyim, o yoğun bakımdaki artışların veya hastanelerdeki artışların tekrardan gerçekleşmeye gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz veya hayal ediyoruz diyelim. Ama yani gerçekten bir 5-10 gün sonra falan bu kendisini herhalde belli edecek. Evet Ayşegül. E, tabii böyle artışlar oldu mu e, hemen akla kapanmalar geliyor artık, e, seyahat yasakları geliyor. E, Amerika'da böyle tedbirler düşünülüyor mu? Tabii orada daha çok evden çalışma, uzaktan çalışma metotları da var ama e, yani böyle yeni bir tedbir bir şey düşünülüyor mu Amerika'da? Evet, şimdi ilginç olan durum bu aralar pek öyle bir şey düşünülmüyor. Birçok üniversite mesela gelecek bir, bir ay veya iki ay boyunca uzaktan eğitime tekrardan döneceklerini bildirdiler. Ama çoğu iş yeri hala çalışanların işe gelmelerini istiyorlar. İlkokullar, ortaokullar kapanmadılar en azından Kaliforniya'da. Ve yani seyahat yasakları gibi tabii Amerika içinde seyahat yasakları için yasaklarından bahsediyorum. Bunların hiçbirisi hiç konuşulmadı veya tartışılmadı. Şimdi soru bu milletin bıktığı bir daha bu tedbirlerle işte baş etmek istemedikleri için mi bu kararların alınması yoksa bu yani artık virüsle yaşamayı öğrendiğimiz için mi böyle yapıyoruz? O da tabii belli değil. Burada Ayşegül derin bir müsaade ederseniz bir parantez açalım. Şunu söylemek istiyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa ülkelerinde olguların, bildirilen olguların sayısında çok ciddi artışlar gözlüyoruz. Şu son bir, bir buçuk aydan beri. Aralık başından beri belki. Ama size ilginç gelmiyor mu? Asya ülkeleri, Hindistan, Afrika'dan çok fazla bir artış görülmüyor. Burada bildirim yetersizliği, test yapılmaması, bütün bunlardan ötürü yoksa gerçekten bir coğrafi farkı var? Bu çok düşük bir olasılık, büyük bir olasılıkla hani yeterince tanı koymadığı için herhalde değil mi? Hı hı. Evet yani bu da ilginç evet. bir konu. Biraz önce başlarken programa birlikte birazcık gülümseyerek konuşmuştuk. Bu Donald Trump'ın işte seçimi kaybetmesinde pandemiyle ilgili politikaların da etkisi var uygulamalarının demiştik. Peki bu başkan değişikliği Amerika'nın bu açıdan soracağım politik açıdan. Pandemi politikasını değiştirdi mi? Yani Biden daha farklı şeyler mi yaptı? Ve bizim buradan ya da en azından benim izleyebildiğim kadarıyla Biden'a karşı olan güvensizlik de gittikçe artmakta. Evet. Bunu pandemiyle bir bağdaştır mısın? Şimdi Amerikan politikası dedikodusuna geldik. Evet tabi. Amerikan politikası dedikodusu, dedikodusu en sevdiğim uh, şey tamam. uh, başlıklardan biri diyeyim. <gülüyor> Şimdi aslında genel olarak baktığımız zaman Trump ve Biden arasında pek bir değişiklik olmadı politika açısından ya da uh, protokoller açısından diyeyim. Tabii ki en büyük değişiklik Trump'a sırarsan işte 60 bin vaka olacak ondan sonra bu sona erecek işte bu şey Çin gribi falan diye anlatıyordu. Ondan sonra işte yani aşılar işte olursanız olur olmazsanız olmaz gibi şeyler söylüyordu. Bunun karşısında Biden mesela geçen hafta birileriyle konuştuğu zaman böyle for God's sake yani Allah'ınızı severseniz aşı olun gibi bir şeyler söylemişti tabii ki. Tüm aşılarını televizyonda olduğu booster aşısını olurken fotoğrafları çekildi. Ama aslında protokollere ve kararlara gelince aslında ikisinin arasında büyük bir fark yok. Maalesef problemler de aynı. Mesela hala uh, PCR testi ya da um, hızlı antikor uh, testlerini bulmak, uh, antijen testlerini bulmak uh, hala çok zor. Hala işte hastanelerde yeterince personel yok. Hala aslında aşı konusunda daha iyi durumdayız tabii ki çok daha fazla aşı var. Ama yani Trump ile olan problemlerin birçoğu en azından protokol açısından aynı. Bir tek yani <gülüyor> imaj farkı var diyeyim. Ya aslında bu çok katılıyorum ve yani bir dakikalık izninizi isteyeceğim. hoş Hoşgörünüze sığınıp şunu söyleyeyim yani. <gülüyor> Trump gidip de Biden gelince demokrasinin zaferi falan falan diye anlatılması ama hı hı. Amerikan politikası ana hatlarıyla hiç değişmiyor. İster cumhuriyetçiler ister demokratlar gelse. Hiçbir fark etmediğini köklü politikalarında yani bunu Obama'da da gördük. Hani dış politikasında falan da neyse. Beni bu konuda fazla konuşturtma derin sonra senden <gülüyor> konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de yani bir tane daha önemli konu aslında Amerika yani bağımsızlığına ya da Amerika halkı bağımsızlığına ve haklarına çok düşkün bir ülke. Yani her şeyde işte haklarıma karışmayın, kendi kararlarıma karışmayın. Yani öyle konuşuluyor ve düşünülüyor. Ve yani başkan kim olursa olsun bu hiçbir zaman değişmeyecek. Yani bu sonuçta 300 sene önce İngiltere'den aldığı vergiler yüzünden bağımsızlık savaşı açmış bir ülke. Ve yani hala kökünde öyle bir kültür var diyeyim. <gülüyor> Peki Fauci ile arası nasıl şeyin? Biden? Duyduğum kadarıyla çok daha iyi. <gülüyor> yani en azından televizyonlarda veya kapalı kapılar ardında o kadar tarzı düşmüyorlar duyduğum kadarıyla. Ee, Ayşe bir sözü sana bırakayım. Ben şu testleri sormak istiyorum. Hani çok tartışıldı COVID-19 süresince testler PCR doğru sonuç veriyor mu vermiyor mu diye ama PCR ne olursa olsun belli bir süre sonra çıkan bir tetkik sonucu. Daha pratik olan hızlı testler ama hızlı testlerine geçerli güvenilirlik sorunu hep konuşuldu. Hızlı testlerde Amerika nasıl? yani Kullanıyor musunuz hızlı testleri? Burada çok kullanılmadı ama hani iş yeri hekimliklerinde falan kullanılıyor hızlı testler. Bir çalışan öksürmeye başlayınca hemen yapılıyor mesela. Evet aslında hızlı testler en azından 6 veya 8 aydır burada marketlerde veya eczanelerde satılmaya başlandı. Aslında ilk başlarda o kadar çok kullanılmıyordu çünkü aslında büyük bir yani... Testleri bulmak çok sıkıntıydı. Yani bulmak acayip inanılmaz zordu. Mesela marketlere gidiyordun işte bugün iki tane geldi ikisini de sattık diyorlardı. Şimdi Biden'ın planlarından biri o hızlı testleri testlerin sayısını arttırmakta. Açıkçası yani pek yapabildi mi Bilmiyorum ve yani zannetmiyorum. Mesela Noel'den veya yeni yıl kutlamalarından önce bir sürü insan hızlı testleri arıyordu. Kutlamaları yapmadan önce işte bir negatif cevabı alayım diye. Ve yani bulamıyorlardı işte 100 kilometre yol alan başka marketlere giden insanlar vardı. Biz hastanede yani gelen herkese PCR testi yapıyoruz. Çünkü yani en iyi sonuçlar onlar. Tabii ki PCR'ın da um, sorunları var. Mesela 3 hafta önce COVID geçiren birisi hala PCR testi pozitif olabiliyor ki antijenin pozitif süresi çok daha uh, çok daha kısa ve yani daha virüsün sıçramasını ya da bulaşmasını gösterebiliyor. Uh, yani hastanelerde hala PCR kullanıyoruz ama işte halk kendi arasında mesela anneannelerin evlerine gitmeden önce ya da kutlamalardan önce... Uh, Antigen testlerini kullanıyorlar. Ayşegül derim burada şöyle bir bir başka açıdan hızlı testleri değerlendirmek yarar var. Biz Ayşegül biliyordur İstanbul Tıp Fakültesinde grip referans laboratuvarıydı. PCR yapıyorduk bu kuş gribi döneminde pandemi K1N1 K1 döneminde. O sırada özel laboratuvarlarda ya da özel hastanelerde bu quick testler hızlı antijen testleri çıkıyordu. Bunun şöyle bir sakıncası var. Şimdi ben PCR'ı evde yapamam. E, ama antijen testini evde kendim yaparım ve çıkacak sonucu kimseye bildirmek zorunda değilim. Hı hı. Böylece gerçekten ben yaptım, pozitif buldum. Bunu bir yere e, bildirmiyorum. Ben kayıtlara geçmiyorum, takip edilemiyorum. Benim temaslılarım, e, izolasyon, karantina falan bu süreçlere girmiyor. Böyle bir riski var bunun yani hı hı. E, pozitif olduğu zaman bir adamın şüphesi var işte bir takım belirtileri var alıp parasını verip antijen testi yapıp pozitif çıkarsa bunu kimseye söylemeden işine devam edebilir. Yani çok bilinçsizse ya da işte sağa sola bulaştırabilir bu çok ciddi bir risk yani kayıtları e, çok yanıltabilecek bir risk taşıyor bu önemli diye düşünüyorum. Evet çok doğru çünkü yani sonuçta mesela ben birkaç tane hızlı antijen testi yaptım ve yani ev, ev, ev için satın aldım ve mesela kutunun üstünde yazıyor <gülüyor> eğer pozitifsiniz lütfen doktorunuza bildirin PCR testi olun diye ama tabii ki onu acaba pozitif olanların yüzde kaçı yapıyor ve işte geçen hafta mesela söylediğim zaman bir milyon tane vakamız vardı yani o bir milyon tane bildirilen vaka evde kaç tane kişi pozitif olup hiç kimseye bildirmedi. Onu tabii hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Evet bu önemli. Ayşe. Evet e, şey e, siz sanıyorum bir müzik arası vereceksiniz sonra biraz da Amerika'daki Covid-19 konuşacağız daha ama e, e, influenza'yı da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü burada influenza gerçekten çok yaygın. Hı. E, influenza hızlı testlerinden başladık. Bir sorayım bakalım hani Türkiye'de mi biz böyleyiz sadece? Peki o zaman e, Derin bir müzik arası verelim. E, i̇lk parça Sam Smith'ten geliyor I'm Not The Only One. 7 Ocak 2022 önce sağlık programındayız. 95.0 açık radyoda canlı yayında Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya'dan Doktor Derin Alart konuğumuz ve müzik arasında Sam Smith'ten I'm Not The Only One isimli parçayı dinledik Söz Ayşegül'de. Evet Selim Hocam influenza konusunda bir geçmişi hatırlattı. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Influenza Yine çok yaygınlaştı. Aslında geçen yıl bunu görmemiştik. Hatta şunu diyorlardı. Yani bu Covid-19 çıktı. influenza nereye kaçtı deniyordu. O kaçtığı yerden bu yıl ortaya çıktı. Hiçbir yere kaçmamış. Türkiye'de çok sık rastlanıyor e, influenza. E, Amerika'da nasıl durum? E, nasıl tanık konuyu koyuyorsunuz? E, yani yine PCR mı yoksa? Türkiye'de hızlı antijen testleri de influenza'da çok yapılıyor şu anda viral taramalar. Nedir durum influenza da? Bir de evet. bir şey daha sormak istiyorum. Grip aşıları nasıl gidiyor Amerika'da? Yani çoğunlukla oluyor mu insanlar? Bu yıl çok olunduğuna inanmıyorum ben. Türkiye'de tabii istatistik bilmiyorum ama o durum nedir diye de sormak istiyorum aşı boyutunu. Evet tabii ki aşılarla başlayayım. Yani grip aşısı bizim aslında senelerdir ya da ben Tıp eğitimime başlamadan önce yani uzun uzun seneler çok tartışılan bir konu yani covid aşılarıyla ne kadar ne kadar baş etmek zorunda kalıyorsak mesela aşı karşıtlığıyla. Influenza aşılılarıyla da tıpatıpa aynı durum. Yani mesela bazı insanlar var bu sene COVID aşısı olmuşlar ama mesela grip aşısı olmak ister misiniz diye sorduğumuzlar sorduğumuz zaman o hayır hayır yani hayatta olmaz gibi cevaplar alıyoruz. O yüzden ben de yani şu anda Amerika'daki grip aşısı oranının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama yani yüzde 40 yüzde 50 civarı diye düşünüyorum. Yani yani şey baş etmek epey epey zor uh, influenza özellikle aşı karşıtlığıyla. Um, Influenzaya gelince evet yani geçen sene 2000, uh, 2020 2021 grip sezonunda aslında Neredeyse hiç influenza görmedik. Aslında açıkçası galiba bizim hastanede sıfır vakamız vardı geçen sene. Bu sene de hala düşük aslında, düşük uh, seviyelerde devam ediyor. Galiba şimdiye kadar hastanemizde 15 veya 20 tane uh, vaka gördük sadece. Ülke genelindeki istatistiklere bakıyordum. Bu grip sezonunda Amerika'da 18 bin tane vaka uh, Saptanmış ki aslında çok düşük bir rakam. Ama influenza ve COVID'in dışında diğer uh, solunum yolu virüslerini çok çok sık görüyoruz. Yani özellikle uh, Ekim-Kasım <gülüyor> aylarında Test ettiğimiz çoğu insan hem COVID hem de influenza de Ve yani ondan sonra işte adenovirus, renovirus falan yani tüm o diğer virüslerin uh, bu hastalıklara yol açtığını düşünüyorduk. Bir de aslında bu sene çocuklar arasında RSV virüsünde büyük bir patlama görüldü. Yani bizim uh, pediatri um, bölümümüzde çok çok büyük bir sayıda RSV hastası yatırdılar bu sene. Türkiye'de de Hayır. RSV ve Adeno, adeno çok fazla. E, İnfluanzaya ait e, aslında ikisinin bir arada COVID ve influenza'nın birlikte olması e, bunun yaratacağı sorunlardan konuşuyorduk. E, buna ait fazla yayın yok yani. Kuanfeksiyonlara ait hı hı. çok bildirim yok. Ama e, de, hayvan deneylerinde e, COVID daha sonra influenza ne olur buna ait bir şey yok ama önce influenza geçirenlerde COVID reseptörlerinin yani angiotensin converting enzyme ACE2 reseptörlerinin sayısında artış olduğu gösterildi. Hmm. Yani influenza geçirenlerde eğer SARS-CoV-2 ile temas ederlerse ve hayvan modellerindeki gerçek aynı insanda da olursa daha ağır COVID geçirebilirler. Çünkü reseptörü arttırıyor. O ilginç bir bulgu ve önemli bir bulgu. Evet çok Ama, çok iyi. Ben biraz önce de belirtmeye çalıştım. Dünya Sağlık Örgütüleri ne kadar Garip bir şekilde Kuzey Yarımkürede grip sezonu bitti sonlandı filan dese de Örneğin Türkiye'deki aile sağlığı merkezlerinde de Aynı derinin Amerika için söylediği gibi e, Influenza var ve hala devam ediyor ki Aslında pik dönemine e, normalde yavaş yavaş geliyoruz Yani kağıt üzerinde hep Kasım Aralık'ta grip başlar aktivitesi denir Ama belki bu küresel iklim krizi değişimiyle ilgili olarak Ötelenmiştir Türkiye'de Grip mevsimi. Hani aralıkta grip görülmez de Ocak sonu Şubat hatta Şubat sonu Mart'ta pik yapıyor. İlginç bir durum. Herhalde bunu da yaşayıp göreceğiz. Yani çok konuda olduğu gibi. Bir de Ayşegül'ün söylediği Türkiye'deki grip ile ilgili. Bugüne dek Türkiye'de iki tane grip aşısı gelirdi hep yıllardan beri. Bu sene üç farklı grip aşısı geldi. Fakat gelen sayı çok az. Aslında talep oldu, ee, derin senin belirttiğin gibi grip aşısına ilgi olması gerekenden çok düşüktür bütün ülkelerde. Ama e, takvime dahil olmayan bir aşı olduğu için çok tartışılan bir aşıdır. İşe yarar mı, yaramaz mı, yan etkisi. Hı -hı. Ben aşı olduğumda gribe yakalandım falan gibi bir sürü bir Aynen, aynen. var. Bu sene herhalde COVID korkusundan çok fazla talep oldu. Geçen sene de böyle olmuştu. Ama aşı fazla olmadığı için e, çok aşı yaptıran da olmadı. Piyasını da şu anda arasanız da bulamıyorsunuz. Peki ben bir parça tedavilere geçeyim. Tedavilerde neredeyiz? Çünkü örneğin e, bizde hala e, PCR pozitif saptanan ve kayıtlı olan kişilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından evlerine fafif bırakılıyor. Hı hı. E, artık şunu diyorlar yalnız bırakan hani sağlıkçı arkadaşlar. Yani Gönlünüz isterse kullanın. E, e. İstemezse kullanmayın. Şeklinde bir, bir şey geliyor yani. Bir yaklaşım. Ayşegül bir tek gruplarda e, fafif kullanımı kullanımına sorulara. Hani e, ya bu bir işe yaramıyor. Kanıtlandığı işe yaramadı. WHO da bunu e, önermiyor dediğim zaman. Benim karşıma bir tane rapor çıkarttılar. Favipiravir ne kadar iyi bir ilaç olduğunu ancak. Yani bu konuda Amerika'nın düşüncesi nedir? Çünkü Türkiye'de göğüs ya da hastalıkları enfeksiyon hastalıkları hocaları kullanmıyorlar bu ilaç. Hı hı. Evet, şimdi Amerika'da ilk başlardan beri ayakta tedavi için hala ilaç yok. Tabii yeni Pfizer ve Merck'in ilaçları Paxlovid ve Molnupiravir, onları sonra konuşabiliriz. Yani onlar onaylandı ama daha şey alması çok zor diyeyim ya da bulması çok zor diyeyim ayakta tedavi için herhangi bir ilaç yok hastaneye yatırıldığı zamanda e, hala neredeyse geçen sene kullandığımızın aynısını kullanıyoruz Tabii ki oksijen steroid bir e, Remdesivir ve aslında şimdi kullandığımız Tocaluzumab tucal, diye bir ilaç var. Bu daha çok yoğun bakım ünitelerinde kullanılıyor. Genelde aslında romatizma için kullanılan bağışıklık sistemini düşüren aslında. bir ilaç. Evet, baskı yapan bir ilaç. Şimdi... Yeni ayakta tedavi edilen ilaç, ayakta tedavi edilen insanlar için ilaçlardan bahsederken, bahsederken mesela Paxlovid var o yeni Pfizer ilacı. Birkaç hafta önce FDA onayı aldı ama galiba duyduğum kadarıyla tüm eyalette bin kişiyi tedavi edecek kadar doz mu? Öyle yani inanılmaz küçük bir rakam var. Hmm. O yüzden yani yüksek risk ol. Uh, olan insanlarda o ilacı kullanmak yerine genelde hemen uh, monoklonal antikorlara geçiyoruz. Hmm. Uh, Amerika'da aslında <gülüyor> yani Türkiye'de kullanılıyor mu bilmiyorum ya da diğer ülkelere kıyasla monoklonal klonal antikorlar çok çok çok sık kullanılıyor. Yani inanılmaz bir şey. Yani aşı karşıtı insanlar bile pozitif oldukları anda hemen bize telefon açıp uh, antikor tedavisi istiyorlar. Yani um, Şimdi rastladığımız uh, problem aslında en sık kullandığımız uh, antikor karışımı ya da kokteyli diyeyim uh, Regeneron'un uh, ürettiği kokteylde. Ama bu omikronu, Omikron'a karşı o kadar etkili değilmiş bizim uh, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının söylediğine göre. Sadece sanıyorum uh, şimdi... Ama GSK'ninki olabilir aslında. Onların ıı, ürettiği yeni bir kokteyl varmış. O omikrona karşı çok etkiliymiş ama onu da bizim eyalette bulmak çok zor. O yüzden, Otomibab, yüzden yani... Sot ona he, evet. Sotomibab bu evet omikrona karşı. Bir şey soracağım yalnız. Şimdi e, her e, e, hastalığa yakalanan aşı karşıtları bile monoklonal antikor tedavisi almak istiyorlar dedin. Hı -hı. Yanlış anlamadıysam eğer evet. ama bildiğim kadarıyla bu ilaçlar ve bu tedavi protokolleri daha çok risk gruplarına ve yoğun bakıma hastaneye yatma riski yüksek olanlara. Evet. Yani hani sizlerden biriniz genç sağlıklı birisi, Hı -hı. O, o omikronla da olsa e, Covid yakalansanız size hiçbir zaman e, teorik olarak ben böyle biliyorum. Yanlışsa ne olur düzelt e, monoklonal antibody vermezler değil mi? Hı -hı. Yok vermezler hayır. Yani bizim çok çok uh, belirlenmiş yani hepimize evet. yazılı halde verilmiş uh, bir protokol var. Ya 65 yaş üstü evet. olmaları lazım ya da 55 yaş üstü ve işte obesite, kronik evet. uh, karaciğer yetmezliği, akciğer yetmezliği, problemleri, kalp problemleri, işte şiddetli COVID'e yakalanma veya yoğun bakıma girme riski yüksek olan insanlara verilmesi lazım. İşte bu, burada bir sorun var. Biraz önce bu antijen testleri bir takım suistimallere yol açar dediğim gibi Türkiye'de mesela bunu yapamazsın derin. Yani hı hı. Türkiye'de 15 yaşındaki, 20 yaşındaki sağlıklı delikanlı bile eğer imkanı varsa çünkü çok pahalı tedaviler Hı -hı. bunlar. Hı -hı. E, bunlar hemen e, alıp bir kenarda tutayım der yani. Türkiye'de Hı -hı. böyle bir sorun var ve bildiğim kadarıyla monoklonal ant mono antikor üreticileri Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na başvurdular. E, fakat hasta seçimi gerektirdiği için ve bunun Hı -hı. suistimali olacağı için elbette parasal yükünün de fazlalığı göz önüne alarak şu anda e, Sağlık Bakanlığı buna onay vermedi, ruhsat vermedi. Ama bildiğim kadarıyla örneğin Amerika dışında Orta Doğu'da yani Kuveyt, Bahreyn, e, Emirate'de filan. Oralarda inanılmaz kullanılmakta monokonon antikorlar. Evet, bu önemli. E, fa Favir Piravir, Ayşegül pardon sözünü kestim. Favir e ait bir şey var mı Amerika'da? Kullanılmıyor. Kullanılmıyor hayır. Sadece e, o kadar etkili olmadığını gören makaleler gördüm o kadar. Ama mesela e, Hindistan'daki bir arkadaşımla konuşuyordum. Orada da aslında en azından 6 ay önce filan çok sık kullanılıyormuş. Ayşegül? Şey bir ara Türkiye'de remdesivir rüzgarı çok esdi. Evet. E, son dönemde aktemra e, sen de andın evet. e, asıl adını. Evet. E, o esiyor ama e, hocam bunu şunu da anlayamıyorum. Ben monoklonal antikor e, kullanılmıyor e, bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de. Örneğin aktemra ve remdesivir de halk sağlığı genel müdürlüğü tarafından yurt dışından getiriliyor. Eğer hani böyle bir sıkıntı varsa hani e, herkes ister gibi. E, bu ilaçlarda da benzer şey olabilir ki bence rutinde güzel kullanılıyor hekimler tarafından bu ilaçlar yani bakaya uygun e, olarak kullanılıyor. E, Esin Şenol hoca e, bir ay ön, bir buçuk ay önce yaklaşık e, tweet atmıştı keşke monoklonal antikor getirtebilsek e, multiple miyelom hastama uygulayabilsem diye Hı -hı. E, yani dünyada olan bir uygulama. Türkiye'de sağlıkta önce olduğunu söylüyor. Keşke bize de bu kokteyller gelse diye düşünüyorum. Evet, evet. Tabii, tabii çok kılıklı çok katılmak mümkün değil. Evet. Bu sabah bir haber gördüm. Chicago'da okullarda yeterli önlemler alınmadığı için öğretmenler ayaklanmış. Evet, Şeyler... ben de onu duydum. Evet yani bahsettiğim gibi çok ilginç bir durum çünkü üniversiteler uzaktan eğitime geçti birçoğu ama ilkokul, ortaokul için hala öyle bir tedbir yok. Ve daha da ilginç tarafı tabii ki yani yüksek temas bir ortam üniversitelere kıyasla. Yani evet. 5-6 yaşındaki bir 30 tane çocuğu aynı odaya koyuyorsun ondan sonra yani Covid salgınları için ideal bir nokta. Bu büyük bir olasılıkla bütün ülkelerde anne babalar çalışıyorsa eğer çocuğun okula gitmemesi sorun olduğu için evet. o nedenle. Yani sonuçta bu Covid sürecinde yaşanan ve işin sosyal yönüne baktığınız zaman bir sürü aksaklık ortaya çıktı. Ama geçen süreçte bu aksaklıkların çözmek için bir önlem falan hiçbir ülkede alınmadı. Eski ama tas gidiyor ve galiba bütün yöneticiler Hani bir an önce bitsin diye e, e, nasıl bitecek tabii o ayrı bir konu öyle bir sorular. Ben doğrusu ilkokullarda filan e, kapanmamasını çok da mantıksız bulmuyorum. Hani anne babadan öte şundan dolayı da yani davranış eğitimi de alıyor o çocuk Hı -hı. orada. Birlikte Hı -hı. yemek yemeyi öğreniyor. E, arkadaşına nasıl davranması gerektiğini öğreniyor. Artık üniversite öğrencisi öğrenmiş bitti böyle bir şey ya da öğrenmemiş yani o eğitimi bence evde vermenin olanağı yok. Ondan dolayı ilkokulların kapanması sanki kuşağı çöpe atmak gibi olur. Ondan dolayı hani kapanmamasını doğrusu ben hani mantıklı görüyorum. Hı -hı. Anne babalardan öte mantıklı görüyorum o çocukların okula gitmesini. Evet, Onlar da istiyorlar ki. tabii ki okula gitmek arkadaşlarıyla. Tabii ki yani Olman. ben onu diyecektim. Hem hem yani enfeksiyon gözüyle bakmak farklı, sosyal gelişim gözüyle bakmak farklı. Yani onların gelişimi için çocukların tabii ki okula gitmek çok çok önemli bir şey. Ve yani ona kesinlikle katılıyorum. Ve yani geçen senelerde mesela çocukları gördüğüm zaman, çocuk hastalıkları gördüğüm zaman... ...hep onlara sorardım işte okulu özlüyor musun, arkadaşlarını özlüyor musun? Hepsi böyle güler yüzle evet evet gitmeyi çok istiyorum falan diyorlardı. O yüzden... Gerçekten çok zor bir durum yani, şey, yani doğru e, karar bulmak çok tabii, zor. Herhalde Ayşegül herhalde bu dediğiniz gerekçeden ilkokul ya da ortaokulların devamlı e, önemli, devam edilmeli ama şu anda hangi ülkede olursa olsun alınan önlemlerin çok daha ciddi, çok daha doğru düzgün alınması lazım yani okula devam ama bunun bir bedeli olacak bu da bir takım önlemlerin arttırılmasıyla ilgili gidiyor. Bugün öğrendiğim iki haberden bir tanesi. Ee, Avrupa ülkelerinde e, bu e, özellikle mRNA aşıları olduktan sonra hani bir 20 dakika yarım saat hasta gözetim altında tutuluyordu. Bu kadar milyon doz aşı uygulandı hiçbir şey çıkmadı böyle bekleterek bir şey saptanmadı. Artık aşı olan hemen evine gidebilir kararına geçmişler. Bir, gözetim falan tutmuyor. İkincisi ise e, özellikle e, izolasyona alınan yani Covid saptandı evinde Kaldı ki bunun süresi değişti, işte on günden hmm. yedi gün yedi. Bunu da soracağız sana. Daha sonrasında izolasyon sonrasında bir PCR testi yapalım mı yapmıyor? Hmm. E bu tartışıldı. Bu konularda nedir yaklaşımlar Amerika'da ya yani da senin fikirleri? Evet, yani şimdi birkaç hafta öncesine kadar hep karantina süresi işte PCR pozitiften sonra karantina süresi 10 gün, hatta şiddet şiddetli vakalar için 20 günde. E, ve bu a, karantinadan çıkmak için a, ateşin bitmiş olması ve bu a, sürecin geçmesi <gülüyor> gerekiyordu. Geçen hafta yanılmıyorsam CDC'nin açıklamasına göre a, bu süreç 10 günden 5 güne indirildi. Şimdi bu açıklama yapıldığından sonra işte... Aynı şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi karantinadan çıkmadan önce test gerekecek mi, gerekmeyecek mi diye tartışıldı. Hatta e, ilginç bir haber vardı. CDC'nin direktörü gerekmiyor dedi. Ondan sonra Biden'ın e, Biden yönetiminden birisi gerekiyor dedi. Böyle bir kar karmaşa oldu haberlerde. Böyle değişik haberler falan çıktı, tartışıldı falan. Ama şimdiki resmi, e, resmi tavsiye 5 gün ve test gerekmiyor. Yani açıkçası onun ne kadar doğru olduğunu virüloji uzmanlarına bırakacağım ama biz CDC'nin tavsiyelerini takip etmeye devam ediyoruz diyeyim. Evet, yani buradan da gördüğümüz kadarıyla sadece ülkemizde değil birçok gelişmiş Batı ülkesinde de hala bilinmeyen, üzerinde konsensüse varılmamış, tartışılan çok birçok yönü var bu enfeksiyonun. Bu da herhalde işin ilginç tarafı. Evet, aşırı. Ben size bir soru sorayım. Bu 5 güne indirilmesinin nedeni kuluçka süresinin varyantı daha az olması. Omikron da biraz daha az ve yine ben hı hı. bu işin de ekonomik yönünün de ağır bastığını, hükümetlerin aldığı kararda diye düşünüyorum. Tek bir açıklaması yok herhalde ama işte Omikron'un daha erken, inkübasyon süresinin daha kısa olması, hı hı. atılım süresinin daha kısa olması bu gerekçe üzerinden hemen 5 güne çekildi. Avrupa'da da çekildi yani. Türkiye'de de çekildi galiba değil mi Aşkım? Türkiye'de son takip edemedim. Türkiye'de stoku gibi rehber de sürekli değişiyor. Evet. <gülüyor> <Yani> açık vaka <gülüyor> oldum bakıyoruz. <gülüyor> evet <gülüyor> ben, de onu, ben de onu diyecektim. Yani biz de pozitif vaka gördüğümüz zaman hemen CDC'nin sitesini açmamız <gülüyor> gerekiyor. Çünkü yani o kadar sık değişiyor <gülüyor> ki hatırlayamıyorum. <gülüyor> Dinamik bir süreç diyelim. <gülüyor> evet aynen. Evet. evet. Aynı. Hocam herhangi bir şarkımız var mı? Soruma geçeyim mi? Ee, dinleyen... İstersen müzik arası vermeyelim. En sonunda bir okay. parça deriz. Derini bulmuşken hiç Soralım var. değil <gülüyor> mi? Evet <gülüyor> soralım. Yani. Ee, benim aslında sorum vardı. bir önceki soruda aklıma bir şey takıldı. Şu yeni ilaçlar, e, yeni antiviraller. Biraz onlardan bahseder misin? E, aslında hani e, aşıyı tabii ki bekledik ve aşılanmak Hı -hı. çok önemli. Ama antiviralleri de çok bekledik e, Hı -hı. burada. Onlardan biraz daha bahsedersen sorular da alıyorum hekimlerden burada görev yapan hekimlerden yani o antivirallerdeki umut bizim için çok önemli diyorlar durumlarla biraz daha anlatsın derin demişler. Evet tabii ki. Şimdi şimdilik FDA onayı alan uh, Pfizer'ın Paxlovid ve uh, Merck'in Molnupiravir ilaçları var. Ve uh, Molnupiravir hakkındaki en sevdiğim bilgi aslında böyle bir ek not uh, şey, İskandinavya mitolojisindeki Thor'un çekicinin adı Bullnir mi öyle bir şeymiş, oradan Munipierer <gülüyor> ismini almış. O <gülüyor> ilginç bir nokta bu arada. Şimdi FDA onayı alan o iki ilaç var. Dediğim gibi Amerika'da en azından bulması çok zor ve yani daha o uh, ilaçlar için bir reçete yazmadım. İlaçların aynı. Um, influenza antivirali gibi belirli bir süreç içinde verilmesi lazım. Paxlovid için, şimdi karıştırıyor olabilirim, galiba Paxlovid için 3 gün, semptomların belirtisinden sonraki 3 gün içinde, Molnupiravir için 5 gün içinde verilmesi lazım. Ve ikisi de galiba yanılmıyorsam günde 2 defa alınan 5 günlük bir ilaç. Şimdi Paxlovid'in inanılmaz güzel uh, sonuçları vardı çalışmalarda. Uh, şiddetli vaka ve hastaneye yatış ve ölüm uh, riskini %90 art, uh, düşürüyordu. Molnupiravir'in ki o kadar iyi değil aslında. Sadece %30 civarındaydı ama Molnupiravir'in avantajı uh, daha az uh, uh, ilaçlarla etki yapıyor. Kronik uh, uh, karaciğer ve uh, akciğer uh, pardon ve böbrek uh, problemlerinde kullanılabiliyor ve uh, daha ucuz olacağı söyleniliyormuş. Uh, o yüzden yani şimdilik dediğim gibi bu tedaviler var FDA onayı aldılar ama Amerika'da bile bulmak çok çok zor. Peki aşılar konusunda bir şey soracağım. Aşı senin sorun vardı ilaçlara ait ama bir şey o İlaçlar soracağım. değil ben başka daha sosyal bir şey tamam. soracağım. Daha <gülüyor> bir şey soracağım şimdi aşılarla ilgili. Ben biraz da gülümseteyim sizi ve dinleyenleri. Birincisi bu homolog aşılar yani iki doz ya da üç doz Biontech ya da işte Moderna ya da AstraZeneca, Johnson Johnson kullanıyor. Bir de bu heterojen bağışıklama. Yani iki doz birinden oluyorsan üçüncü farklı aşıdan ol. Hmm. Buna ait yaklaşım nedir? Bir de Türkovak var mı orada? <gülüyor> Türkovak maalesef yok. <gülüyor> Ama ithalat ihracatı düşünürseniz yardımcı olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o değişik şimdi FTA'nın aşılar konusundaki en son tavsiyelerine göre Booster ya da üçüncü aşı için herhangi bir aşı olabilirsin. Yani e, söylediklerine göre karıştırmak ya da hidrojen e, aşılar yapmak tamamen serbest. Yani Ve daha iyi olduğu için mi net olarak daha iyi sonuç veriyor, daha yüksek antikor de oluşuluyor deniyor. Yoksa Hı -hı. hani bulamazsanız eğer herhangi birine olabilirsiniz mu? Bütün farklı hikayeler. Evet, ikincisi aslında. Bulamazsınız herhangi birisinde yani, olabilirsiniz. Yani daha büyük bir üstünlük falan sağlamıyor herhalde. Yani şimdi Bilmiyorum. resmi olarak resmi olarak öyle bir şey yok veya bilinmiyor ama e, Dosyalarıma bakarsam bulabilirim. Bir i̇ki tane çalışma var çünkü. Evet, bir iki ha. tane çalışma var öyle. Daha aslında daha e, yüksek antikor seviyesi verdiğini gösteren birkaç tane çalışma vardı. Ama benim duyduğum kadarıyla yani şey kolaylık açısından öyle dediler. Ha. Ha. Bence de. Yani bunun immünolojik bir temeli mekanizması Hı -hı. niye farklı bir e, aşı olduğunda daha iyi sonuç verirsin soru işerdi. Ama Türkovax yok diyorsun, öyle mi? Ha. Maalesef. <gülüyor> Biz daha şanslıyız. Derinle kuracağız, şirketi Türk Hava e, ihraç edeceğiz. Ben derinle maske işine girecektim ama kaşırdık. Hocam aşıdan yakalayalım bence. <gülüyor> evet. In i̇nhalen aşı bulalım ya da burun damlası, evet. o çok Evet. Yaptı, <gülüyor> Yani aslında ondan e, dün bir tane makale okuyordum. Bundan sonraki çalışmanın aslında nezel e, evet. aşı olması evet. gerektiğini gerektiğinden bahsediyorlardı. O yüzden e, var yani. İnflasyon için falan var. Niye olmasın tabii. tabii. Yani evet. Türk müteşebbis e, mantalitesinin <gülüyor> ürünü olarak hemen seninle bağlantıya geçerler olabilir. <gülüyor> Bak çok konuşmayın bu konuyu. <gülüyor> evet Ayşe Şimdi Türkiye'de yeni bir akım var. Doktorların arasında da çok konuşuluyor. Sen buna çok uymuyorsun ama en azından senden biraz bilgi alalım diye. Evet. Sen zaten hani yaşamının büyük bölümünü belki hepsini bilmiyorum. Hmm. Amerika'da geçirdin. Hmm. Sonradan orada okumadın. Sonradan gidip doktorluk yapmadın. Hep oradaydın. Daha da iyi bilirsin diye düşünüyorum. Hmm. Burada çoğu hekim yurt dışında doktorluk yapma hayali kuruyor. Ee, ya üniversitede yatay geçişle e, yatay olmuyor tabii hani bir şekilde geçişle Hı. oraya geçmek ya da e, tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığını orada gerçekleştirmek çoğunlukla böyle. E, isteniyor ve yurt dışında hikimlik yapmak istiyorlar. Hı -hı. Yani yurt dışında hikimlik yapmak e, mesela burada sağlıkta şiddet diye bir sorun var. Hı -hı. E, Amerika'da sağlıkta şiddet diye bir sorun var mı? Sen karşılaştıramazsın burada hiç hekimlik yapmadığın evet. için ama e, en azından hani böyle sorunlar var mı orada böyle e, tabii bu sorulmaz insana maaş sorulmaz ama Hı -hı. E, doktorların alım gücü nasıl Amerika'da? Hı -hı. Böyle Hı -hı. iki soruyu sorayım. Perin evet. yani Ayşegül demek istiyor ki Hı -hı. arada dayak yiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Evet yani öncelikle şöyle söyleyeyim ee, tabii ki Türkiye'de hekimlik yapmadığım için ve evet hayatımın büyük bir bölümü burada geçti tabii ki kıyaslamak zor. Ama Türkiye'de hekim olan bir sürü arkadaşım var ve yani onlardan duyduğum kadarıyla tabii ki buradaki koşullar çok çok daha güzel. Ee, burada doktora şiddet yani... ...belki senede bir defa bir haber çıkıyor diyebilirim. Yani ben hiç rastlamadım. Zaten yani ben ger gerçekten hiç rastlamadım diyebilirim. Yani başkalarına ya da diğer doktorlara olduğunu bile görmedim. Bizdeki en büyük problem aslında malpractice. Ve bu yani son senelerde büyük bir patlama olan bir olay... Biraz da bazen buradaki doktorların çalışma stillerini veya yani mesela tedavi stillerini biraz değiştiriyor çünkü mesela e, hastaya hasta için doğru olanla kendini Kendini malpractisten korumak arasında bir denge kurmak gerekiyor. Mesela bazı ıı, doktorlarla karşılaşıyorum. İşte diyorlar ki mesela bir hasta bana şu, ıı, şu şikayetle geldiği zaman hangi test varsa hepsini istiyorum. Çünkü yani bir şey kaçırırsam ondan sonra ıı, malpractice ıı, ile baş etmek istemiyorum gibi şeyler söylüyorlar. Ama bunların hepsine rağmen tabii ki buradaki çalışma koşulları aslında çok çok daha iyi. Tabii ki um, ülke genelinde maaş açısından en yüksek maaşlardan biri doktorlarda bu arada. Ee, tabii ki bu aralar işte Twitter, Facebook, Silikon Vadisi falan derken bizim e, maaşlar nispeten düşük diyeyim ama Amerika geneline göre çok daha yüksek tabii ki. Ee, e, yani. Yani burada doktor olmak güzel. Türkiye'ye kıyasla güzel diyebilirim. Ama derin biraz monoton değil mi? Çünkü örneğin sizde KHK'dan işinden olan öğretim üyesi ya da doktor ya da yöneticiler arasında kayyum atanan yönetici falan yoktur. Sizde çok renksiz ve sıradan bir hayatınız var. <gülüyor> evet yani nispeten daha, <gülüyor> daha renksiz diyebilirim. Ama yani tabii ki burada da aslında mesela Bizim çok baş etmek durumunda kaldığımız şey aslında bir de sigorta şirketleri. Mesela burada sigorta şirketleri tamamen e, sağlık sektörünü yönetiyor diyebilirim. Mesela bir hasta hasta <gülüyor> görüyorsun, onlara uygun bir ilaç buluyorsun. Ondan sonra ertesi gün sigorta şirketinden bir... Um, bir uh, mektup geliyor işte şu um, ilacın parasını vermeyeceğiz hastanın cepten ödemesi lazım gibi şeyler yani aslında Amerika'daki sağlık sistemi ve sigorta sistemi ve uh, işte sigortasız insanlarla ilgili bir saat iki saat sadece konuşabiliriz tabii ki ama uh, yani bizde stres biraz farklı diyeyim. Evet. Peki yani sorunlar var da farklı sorunlar var. Peki Obama'nın Medicare falan bu tip yasalar işi kolaylaştırmadı mı yoksa o çok yürümedi galiba? Yani kolaylaştırdı aslında. Um, kolaylaştırdı diyeyim çünkü sigortasız insanların uh, oranı düştü. Yani Hı. mesela eskiden galiba birkaç sene önce Amerika'daki insanların %25'inde sigorta yoktu. Şimdi o o sayı çok daha düşük. Mesela belirli um, koruyucu taramaların filan hepsi artık tamamen hastaya ücretsiz. Yani iyiye doğru gidiyor ama daha çok yol var. Önemli. Evet Ayşegül programı sonra evet. doğru geliyoruz. da sonra... bir şeyler yapar bu sigorta konusuyla ve e, koruyucu hekimlikle ilgili Hı -hı. çünkü Amerika'nın da herhalde yumuşak karnı birçok iyi şeyine rağmen e, koruyucu hekimlikteki e, eksikliği herhalde diye düşünüyorum. Hı -hı. Derin gördüğün Kesinlikle. gibi Biden ya taraftarı olduğunu açıkça <gülüyor> kendisi ama Süresi yetmeyecek çünkü e, birçok batı basınında benim okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla Trump'ın gelmesinden bahseden yayınların sayısı artıyor. Evet ee, ben de onu yiyecektim. Evet, Biden'a da güven %56'ya, e, karşı olanlar %56'ya çıkmıştı geçen gün. kaybedeceksiniz. <gülüyor> evet, biraz üzüldüm şu anda. <gülüyor> Biden bana Trump'tan daha sevimli geliyordu. Ee, şey, Genç, dinamik bir adamdı. baştan da Camilla da evet. çok tatlıydı. Bil bilmiyorum, programı bitirince biraz ağlayacağım galiba. <gülüyor> Derin ne diyorsun gerçekten? Evet, yani hiç belli olmaz. Yani dedi dediğiniz gibi ben de aynı haberleri okuyorum. İşte Trump 2024'te geri gelecek, tekrardan seçilecek. Ee, yani bilmiyorum gerçekten bilmiyorum bakalım ne olacak yani kendi partisi izin verecek mi bilmiyorum ya da eğer kendi partisi ile dönemezse bağımsız olarak geri gelebilecek mi bilmiyorum çünkü yani senelerdir Amerika sadece iki parti sistemi ama o üçüncü partiyi kurabilecek veya üçüncü partiyle ya da bağımsız olarak seçilebilecek birisi varsa o herhalde Trump'tır. Ben Bernie Sanders destekçisiyim. <gülüyor> Peki e, şimdi politikayı bir kenara bırakıp son dakikalarda e, derin 2022'de nasıl gidecek? Yeni aşılar çıkacak belki second e, ikinci jenerasyon aşılar Hı -hı. özellikle bu Peter Hotz ve arkadaşlarının Corby Vax e, bu pediatri e, kliniğindeki Baltimore'daydı değil mi? Baltimore pediatri kliniğinde e, geliştirilen. Yok Texas Texas'ta, Texas'ta evet. Sonra Hindistan'da üretilecek hı. aşı falan, Patent için konusunda yaklaşımı çok farklı. Hı hı. Çok hani, daha evrensel bakıyor konuya. Bundan bitirelim istersen. Yeni aşıların devreye girmesi mümkün mü sence 2022'de? Evet yani... E Göreceğiz diyeyim. Yani tabii ki bir sürü çalışma var. Ee, yeni jenerasyon uh, COVID aşılarından bahsediyorlar. Ondan sonra aynı zamanda uh, uzun zamandır influenza ve COVID'e uh, uh, e karşı beraber işte ikili bir aşıdan bahsediliyor. Yani uh, yeni aşıların geleceğini düşünüyorum. Ve um, aslında son okuduğum haberlere göre en azından Amerika'da 2022'nin Maalesef daha çok COVID'le baş etmek yerine COVID'le yaşamayı öğreneceğimiz bir sene olduğunu söylüyorlar. Ee, tabii ki hepimizin umudu veya hayal ettiğimiz şey bunun bir pandemiden endemik bir enfeksiyona dönüşmesi. Ve yani işte her kış, her sonbahar gördüğümüz ondan sonra birkaç tane insanın hastaneye yattığı yani yine normal... Soğunum yolu virüslerinden biri olmasını düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Ama bakalım yani umarım güzel bir 2022 geçiririz. Evet, gelecek pandemilerde görüşmek üzere diyelim. Evet aynen. Peki Ayşegül. Evet bitirelim Ayşegül'üm söyle. E, dinliyordum. E, tüm sorularımı sorabildim bu sefer. E, çok iyi. Derin çok çok, çok teşekkürler. Teşekkür Sabahın köründe bize bağlandın. Ölden sonraydı da akşam üzeri konuşmam varmış. Orada da başarılar dileyelim sana. Çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkürler. Arada sırada böyle seninle sohbet etmek hem çok yararlı hem de çok keyifli oluyor. Bize vakit ayırdığın için tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Ol. İyi günler, günler. Sana da, da başarı Efendim ayrılırken hem iyi hafta sonları diyelim ve sizlere Anna Naklap'tan bir parçayla veda edelim. Süper Girl. Bu arada hemen Ayşegül ve Feryal beni e, böyle hep eski parçalar e, çalmakla suçlarlardı. Baya bu sefer işte iki tane yeni diye. Bunlar da yeni değilse ben ne yapayım? Anlamakla <gülüyor> <da>, anamıyorum. <gülüyor> Peki. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonra. İyi hafta sonra. Sağ olun. Önce sağ olun. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.